Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ Allah, اللّٰهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَيَطِئُواهِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل في kitabه الكريم Ağzıb Allah'ı, min Şeytanı, Rjim. Bismillahi r-Rahman <tık> ahden nabdahu, fereyikum minhum, bel aklarhum, lay minhum. Fakat Allahü Teala, fi ayetin ökra, aştözb Allah, ltejdan eşden nasi, adabetin lilazzina ahmedu Yahud, velazzina ıshraku. İla ahir Allahu Okumuş olduğum Bakara Suresi 100. ayette ne zaman onlar bir ahitte bir anlaşmada bulundularsa yine kendilerinden bir grup onu bozmadı mı? Bir anlaşma bir sözleşme yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir grup onu yok sayacak. Zaten onların çoğu iman etmeyecekler ikinci okuduğum ayet-i kerimede şüphesiz ki iman edenlerin insanlar içinde en amansız düşmanlarının Yahudiler ve şirk koşanlar yani müşrikler olduğunu göreceksin denilir. Maide suresi 82. ayet-i kerimede. Ben de Mehmet Pamak abinin namaz öncesi konuşma yaptığı konu üzerinde değerlendirme yapacağım. Yani bildiğiniz gibi Filistinle İsrail arasında sözde barış planı, yüzyılın anlaşması denilerek Büyük Şeytan Amerika Devlet Başkanı Trump ve Netanyahu mu, ne şeytan Yahumi, ikisi arasında bir zafer edasıyla dünyaya ilan edildi. Barış adı altında Kudüs ve Filistin'i Siyonist işgal çetesinin avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma Müslümanların başındaki yöneticilerin kimi yarım ağızla tepki gösterdi veya kimi e, üç maymunları oynamaya devam ettiler. Filistin direniş hareketi Hamas bu sözde barış planına şiddetle karşı çıkacaklarını açıkladı. O Netanyahu mu dedik? O kimse de Filistin tarafının kabul etmediği bu anlaşmanın çok büyük ve İsrail için çok değerli olduğunu kaydedip, bu önemli bir fırsat ve biz bunu kaçırmayacağız. Bu, yüzyılın bir anlaşmasıdır, diyordu. Evet, bunlar e, Amerika'nın, İsrail'in, Müslümanlara karşı komplolarının ne ilki ne de sonu olacak bu gidişle. Görüldüğü gibi, Zalim İsrail, Amerika'nın yardımıyla Filistin'i tümüyle hegemonyası altına almaya, yok etmeye çalışıyor. Dünyadan yeterli tepki gelmiyor. İnsanlar bireyse bireyselleşmiş, duyarsızlaşmış, dünyevileşmiş, yöneticileri de tümüyle tağutlaşmış ve İslam düşmanı haline gelmiş konumda. Bu olaylar Müslümanların dinlerinin emirlerini dinlemeyip, tefrika içinde olmalarının, dünyevileşip İslam'a sahip çıkmamalarının bir ümmet olacak bir çizgiye, tevhidi bir anlayışa gelmemelerinin sonucudur. Filistin'in ve tüm dünya Müslümanlarının kurtuluşu da Müslümanların yeniden tevhide sarılıp vahdet içinde ümmet olmalarıyla ancak mümkündür. Irak'ın, Afganistan'ın, Filistin'in insanlık düşmanları tarafından resmen işgali, Suriye'de ve Doğu Türkistan'da zulüm ve vahşet bizi müminler olarak birleşip dayanışmaya zorlamıyorsa demek ki biz de işgale uğramışız demektir. Malum bir ülke topraklarının işgalinden çok daha kötü olanı gönüllerin ve kafaların işgalidir. Evet, müminler birleşip birer kova su dökseler İsrail'i sel alıp götürür ama bundan önce dünyevileşip Yahudileşen iç dünyalarını arındırmak amacıyla suyu kendi temizlikleri için kullanmaları gerekir. İçimizdeki İsrail ve Amerika ile savaşmadan dışımızdaki görüntüleriyle savaşmak mümkün değildir. Başımıza taş yağmasını istemiyorsak biz de buradan İsrail'e İsrail dostlarına taş atmasını bilmeliyiz. Atacağımız taş İsrail'e yetişmiyorsa bilelim ki kabahat taşta değil baştadır. Gücümüz yetmiyor, elimizle taşlayamıyorsak hiç olmazsa dilimizle taşlamalıyız İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarını. Ama mutlaka taş atmalı, taşlamalı, zalimlere karşı tavır almalıyız her Müslümanın Filistin'deki kardeşleri için mutlaka yapabileceği, Suriye'deki Müslümanlar için, Türkistan'daki Müslümanlar için yapabileceği bir şeyler vardır. Maddi yardım, toplantılara katılarak moral destek ve manevi yardımın en güzeli olan dua. Ve onların düşmanlarını düşman bilmek, onlara gönülden dostluk elini uzatmak, nereden net nasıl kaybettiysek oradan toplanmaya toparlanmaya çalışmak Kudüs'ün Mescid-i Aksa'mızın kurtulması için çalışmak bütün Müslümanlara farzdır diyebiliriz Filistinlilerin ve Allah'ın düşmanlarını düşman görüp onlarla mücadele etmeyenlerin bizim dostumuz olmadığını önce ilan etmeliyiz İsraillerin ve batılı dostların dini imanı para o yüzden ekonomik cihada e, mutlaka katılmalıyız. İsrail ve Amerika mallarını e, boykot etmeli. İsrail tarihin çöplüğüne atılıncaya kadar bu boykotlarımızı sürdürmeliyiz. Ama unutmamalıyız ki şu an gösterebileceğimiz en iyi boykot, hayatımızdan Yahudi yaşayışına dair çirkinlikleri ve dünyevileşmeyi çıkarmak olacaktır. Allah'ın yardımını bekleyenler mutlaka Allah'ın dinine yardım etmek zorundadır. Unuttuk mu? Hamas'ın ve intifadanın unutulmaz liderlerinden şehit Şeyh Ahmet Yasin şöyle diyordu. Allah'ım, Filistin konusunda sessiz kalan ümmeti sana şikayet ediyorum. Filistinli kız çocuğunun sesi hala kulaklarımızda çınlıyor. Arun aleyküm, utanın. Peki, utanılacak bu durumdan kurtulmak, orayı kurtarma gayretiyle kendimizi kurtarmak için ne yapmamız gerekiyor? Hasan el-Benna'nın dediği gibi önce, gayemiz Allah, önderimiz Resulullah, anayasamız Kur'an, yolumuz cihat, en yüce temennimiz de Allah yolunda şehit olmak diyerek hedefimizi netleştirmemiz ve cihat bilincini öne çıkartarak, tevhidi e, yeniden hayatımıza geçirerek, bireysel, sosyal, e, ekonomik, hukuki, siyasal her yönüyle Kur'an'ı hakim kılmaya gayret etmek, tevhidi e, özellikleri yeniden baş edinmek gerekiyor. Evet, Mescid-i Aksa'ları kurtarmak için önce kendi mescitlerimizden işe başlamak, İsrail'in evvela kendi içimizdeki fonksiyonlarını görüp ona tavır almak gerekiyor. Çünkü daha önce de ısrarla söylediğim gibi İsrail Orta Doğu'da bir devlet olmaktan öte içimizde. İçimizde derken hem birey olarak hem toplum olarak hem sosyal ve siyasal çevre olarak her yönüyle İsrail maalesef içimizde. Evet, işgalin kapsamı çok geniş. Bir çevremize baksak bunu göreceğiz. Haber ajansları ve medyadaki ağırlıkları, sanat ve özellikle sinemadaki etkinlikleri, mason locaları, Rotary ve Lyons kulüpleri, uluslararası nice teşkilatları, kendi ideallerine hizmet eden tağuti rejimler ve her ülkedeki işbirlikçileriyle, İsrail her şeyiyle Müslümanların içinde. Gönüllerdeki Yahudiliğe savaş ilan edip içimizdeki işgali kaldırmadan dıştakine tavır almak elbette mümkün değil. Dışımızdaki İsrail'den daha tehlikeli olan içimizdeki İslam düşmanı Siyonistler ve kafirlerdir. Kalp ve kafamızdaki el ve dilimizdeki küfürdür. Dünyamızı perişan, ahiretimizi zindan edecek olan. Müslümanlar olarak ferfet fert yapabileceğimiz fazla bir şey yok diye düşünebiliriz. Ama yine de yapabileceğimizi yapmak zorundayız. Esas iş devletlere düşüyor. Müslümanların yaşadığı ülkelerin yöneticileri öyle kınama sözleriyle sadece halkı avutmuş ve Filistin meselesini seçimlere alet etmiş olurlar. Türkiye dışındaki teröristlere onlar Türkiye'ye saldırmadan biz saldıralım diyerek nasıl bulundukları ülkelere uçaklar gönderiyor, savaşlar yapıyorlarsa Aynen onun gibi, İsrail İslam'a saldırırken biz seçim nutukları atamayız, sadece kınamakla bir şey halledemeyiz demeleri gerekiyor. Bu sözün açılımı olarak İsrail'le yaptıkları ellinin üzerinde anlaşmayı yok saydıklarını ilan etmeleri gerekiyor eğer gerçekten İsrail'e tavır alıyorlarsa. Evet, İsrail'i devlet olarak tanımadıklarını ilan etmeleri icap ediyor. Mavi Marmara mücadelesini sattıklarını kabul edip, yeniden o meseleyi gündeme getirmeleri gerekiyor. Onlarla ticari ilişkilerini bile tümüyle kapatıp, onlara ambargo uygulamaları icap ediyor. Bunların hiçbirini yapmayacaklar ve sadece halkın gazını almak için beylik laflar edecekler ve birkaç gün sonra da unutulup giderilecek. Evet, devlet yetkililerine sesleniyorum. Sesimiz Ankara'ya gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama bir iki hamasi nutuk atmakla devlet yönetilmez. Müslümanlar kandırılmaz. Allah'ın ve tüm Müslümanların düşmanı İsrail'i gerçekten suçluyorsanız, bunca zulmün kaynağı kabul ediyorsanız, ne duruyorsunuz? Onlarca anlaşmayı yırtıp çöpe atsanız ya, elçiliklerini kapatıp elçilerine defol deseniz ya, Amerika'ya dost ve müttefik demekten vazgeçseniz ya ne şiş yansın ne kebap cinsinden dostlar alışverişte görsün anlayışıyla mesele çözmeye kalkmasanız ya tavrını, tavrınızı her konuda haktan yana koyun Allah neyi emrediyorsa mesela Müslümanların tek devlet olmasını emrediyorsa Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi emrediyorsa önce onları yerine getirin. Neyi yasakladıysa, mesela Yahudileri dost edilen Yahudilerden sayılacağı Kur'an'da belirtiliyorsa, dostluğu yasakladıysa din, ona uymanız gerekiyor. Evet, Venezuela'ya bakın. Ne Müslüman, ne de çok daha imkanlara sahip. Ama Amerika'ya karşı tavır aldığı gibi, İsrail'le tüm anlaşmalarını bozuyor, tanımıyor bile.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 Dost kabul etmemizi Kur'an yasaklıyordu. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi veli yani dost edinmeyin diyordu. Tevbe suresi 23. ayet. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost kabul etmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Siz, sizden kim onları dost edinirse içinizde kim onlara yardakçılık ederse Onlardan sayılır. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Onları doğru yola çıkarmaz diyordu. Maide suresi 51. ayet. Sevgili kardeşler, Müslümanlar olarak yaratılış gayemizi unutmamak, dostlarımızı, düşmanlarımızı iyi tanımak ve İslam'ın önce gönüllerimizde sonra e, sosyal ve siyasal alanda hakim olması için bütün gücümüzü sarf etmek, Müslümanlarla değil kafirlerle uğraşmak, İslam düşmanlarını önce tavır alınacak, mücadele edilecek olanlar olarak karşımızda bulundurmak gerekiyor. Gündemimizde Filistin olmalı, şimdi ve daima. Gündemimizde tevhid ve yeniden iman olmalı. Gündemimizde Buralarda da hakkın hakimiyeti için İslami değişim ve dönüşüm olmalı. Dünyada zilletten, ahirette şiddetli azaptan kurtulmanın yolu Allah'ın dinine yardım etmek, ilahi emir ve yasaklara uymaktır. Tekrar kamil imana sahip Müslüman, muvahhid ve dava adamı olmak ve bu şahsiyet özelliklerine dört elde sarılmak gayreti için Rabbimize söz vermeliyiz. İsrail'in Orta Doğu'nun bağrında hançer olmasının sorumlusu, Müslümanım diyen yöneticilerdir. İsrail kurulmazdan önce Filistin çevresinde tampon ülkeler oluşturulmaya iş, oluşturulmakla işe başlandı. İsrail'in kuruluşuna ve kalıcılığına altyapı olsun diye. Muhalefetini kendileri seçen ve yönlendiren iktidarlar çok uzun süre tahakkümlerini sürdürürler. İsrail'i Amerika'dan sonra İlk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Hala da işbirliği konusunda baş sıraları kimseye kaptırmamaya çalışıyor. Özellikle askeri ve istihbarat alanlarında birçok antlaşmalar yapılıyor ve İsrail'e destek olunuyor. Bilmem bilir misiniz, o yer yer İsrail'e tavır alan cümleler kullanan yöneticinin iki tane İsrail madalyası taşıdığını, İsraillerden kahramanlık madalyası aldığını ve iade etmediğini. <gülüyor> Müslümanların yaşadığı ülkelerde onların başındaki yöneticiler Müslümanlara zulmetmeden İsrail işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmetmeye cesaret edemiyordu. Zalimlerden korkan onlara karşı seyirci kalan insanlara Allah zalimleri musallat kılar ve onların seviyesine indirir. İsrail'e tavır almak Amerika'ya da tavır almayı icap ettirir. Amerika'ya tavır almak bütün dünyaya savaş ilan edebilecek bir imani cesareti gerektirir. Bu da La ilahe illallahı tüm anlamlarıyla değerlendirip haykırmayı gerektirir. Öyleyse biz dünyaya şu veya bu gerekçeyle değil Allah'a kulluk yapmaya Allah'ın üzerimize yüklediği görevleri yerine getirmeye geldiysek Müslümanca yaşamak, izzetimizi, onurumuzu yeniden sahiplenmek Müslümanca yaşayamıyorsak gerektiğinde Müslümanca ölmesini bilmek durumundayız. Ama bilelim ki Müslümanca yaşayamayan kimselerin Müslümanca ölmeleri de kolay değildir. Rabbim imtihanlarımızı e, kolaylaştırsın. E, bize güç versin. Yeniden basiret, yeniden tevhidi bilinç, yeniden dost ve düşmanları hakkıyla tanıyıp görevlerimizi kuşanmayı nasip eylesin. E, biz biz olursak Önce kendi içimizdeki e, düşmanlara karşı tavır alırsak diğer yerlerdekilerine de gücümüz yetecektir. Rabbim hepimize şuurlu Müslümanca hayatını sürdüren e, İslami e, özelliklerine sahip olan onurlu müminlerden eylesin inşallah. Ela inne el kelam ve ebleğen nizam Kelimullahi Melik Aziz Allem, kemaat Allahü Teala filkelam. ve Taala fil Kalam ve iza Kur’al Quran, fes temioleh bence tulalakum turhamun. Awwadullahi min Shaitanir Rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna Dina عند الله Islam Sadaqallahul Azim.